Açık Radyo. Dayanışmanın tamam. açıklamasına kulak verelim şimdi. Kimse parkına ve yaşamına sahip çıkarları ayrıştırmakta tamam, medet <gülüyor> Biz bir ana durmaya Arkadaşlar ve haklı bizim... meşru taleplerimizi dayanışmayla örmeye devam da edeceğiz. Oysa Taksim Gezi Parkını betonlaştırarak proje ortaya çıktığı günden bu yana kamuoyu oluşturma adına mücadele eden, farkına ve meydanına sahip çıkan, iş makinelerinin önüne yatan, parkta sabahladığı için polis şiddetine maruz kalan, gece gündüz Taksim başta olmak üzere, ülkenin her yanında farklı ve yaşam alanlarını savunanlara yönelik polis şiddetini kendisine yapılmış olarak kabul edilen milyonlarca yük duygu ve taleplerini yazıdan Taksim dayanışması olarak mücadelemizin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 Taksim Dayanışması Heyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınçla görüşmüş ve taleplerini kendi aracılığıyla hükümete resmen etmiştir. Bu görüşmenin ardından yetinmiş taleplere dair hiçbir açıklama yapılmamışken yeni ve nasıl oluşturulduğu belirsiz bir heyetle görüşmek samimi bir diyalog açısından ziyade kamuoyunu yanıtmaya Ve milyonların günlerdir. Ülkenin dört bir yanında haykırdığı meşru ve demokratik taleplerin altını boşaltmaya yöneliktir. Bugün yapılan polis çıkarması ise iktidarın niyetini ve halka karşı tutumunu en açık ifadesidir. Talepler ortadadır. Muhatap bellidir. Taksim dayanışmasıdır. Iki haftadır. Şiirleriyle şarkıları ve sloganlarıyla bir arada halay çeken kadını, genci, LGBT bireyleri, emekçisi, inananı ve inanmayanlarıyla Taksim Gezi Parkı ve alanında demokratik taleplerinin tepkisini gösteren yüz binlerin başta Kızılay olmak üzere ülkenin 77 ilinde sokakta talepleri haykıran milyonlarca yurttaşımızın taleplerini reddeden kendi yurttaşlarını tehdit eden alternatif bitikler düzenleyerek toplumsal kutuplaşmayı arttırmaya çalışan AKP iktidarından endişeliyiz. Parka karşı beton, kışla toplumsal barış talebine karşı polis saldırısı ve alternatif bitik dışında somut adım atmayanların çok büyük bir vebal altına girdiklerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha yinelemek istiyoruz. Parkına yaşamına sahip çıkanlarla polisi karşı karşıya getirmekten vazgeçin. Gözaltına alınanların alınanları serbest bırakın. Iki haftadır süren polis şiddetinin sorumlularını görevden alın. Ve ilk ve son temel talebimiz olan Gezi Parkı'nın bir metrekare olsun betonlaştırmaya betonlaştırılmayacağına, park olarak kalacağını resmi olarak açıklayın. Yoktu? Evet. ülkenin Bayrakın. ve dünyanın dört bir yanında sahip çıkarak meşruluğu yok. tartışılmaz bir hal alan açtığımız davalar ve uluslararası evrensel hukuk kriterleri açısından da en temel evet. insan hakları ve de o hukuk kriterleri açısından evet. evet. evet. evet. evet. tartışılmayacak olan taleplerimizin evet. takibinde evet. ısrarcıyız. Evet. Evet. Evet. Taksim'e sahip çıkan evet. gençlerin Meydanları dolduran kadınların, gece gündüz bebek tutanların, evinde kalbiyle destekleyenlerin yani halkın talepleri karşılanana kadar toplumsal barışa yönelik adımlar atılıncaya kadar buradayız. Taleplerimiz görülünceye somut adım atılıncaya kadar parkımıza ve meydanlarımıza tüm yurttaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma ile sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saat 19'dan itibaren haleflere sahip çıkanları da buraya, meydanlara bekliyoruz. Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Taksim Dayanışması. Evet, evet Taksim Dayanışması'nın açıklamasını da kendi Gezi Parkı'ndaki Sesinden canlı olarak evet. kaydeden arkadaşlarımız İksen'le gözde getirdiler ve yayınladık. Geçmiş olsun da diyelim hem ona hem açıklamayı okuyan hanımefendiye hem de orada bulunan insanlara öksürük seslerinden siz de anlamışsınızdır. O gaz bombasının ortasında bu basın açıklamasını hem okumak hem dinlemek hem de kaydını almak gerçekten zor bir iş olsa gerek. Geçmiş olsun diyelim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu büyük bir sorumluluk içinde yapıldı sabah yapılan operasyon diyor. <gülüyor> Başbakan Erdoğan. Evet. E, talepleri hemen kısaca tekrarlayalım. Birinci talep, Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. İki, Emniyet Müdürü, Vali ve yaşanan şiddetten sorumlu görevliler istifa etmelidir. Gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Ve beş, müşterek alanlardaki ortak alanlardaki toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir. Evet. evet. Taksim dayanışmasının talepleriydi bunlar. Bu Taleplerin olmaması söylenmesine rağmen saat 14.00'dan itibaren bu taleplere sahip çıkanları Gezi Parkı'na bekliyoruz diyorlar. Evet. Yani 3 saat sonra buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Evet. Biz şimdi bir ara veriyoruz. Açık Radyo